Ve bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ala Muhammedin. Ve ala alih ve sahbihi ecmaim. E, birincisi olarak arkadaşım, e, diyorum ki, şu şekilde sana diyebilirim. Birinci olarak, kitap ve sünne, yani selefilik, kitap ve sünne ve alimlerin arkasında yürüme. Selef, alemlerin arkasında yürüme. E, o ilimle bilinim, o adımla teskiyenmiş adımlardan önceki teskiyenmiş aralarını arsasında yürüme. Hayır senin bildiğin kadarıyla herkes ben selefiyim diyor. Ebu'l Hasan Mağribi diyor ben selefiyim. Adnan Aror, aur diyor ben selefiyim. E, ben diyorum ki ben de selefiyim. O diyor ki şu da selef. Ama hakkımda. Hak bu meneci alan kişide. bu manayı alan kişi, kişi nasip diyesim. İlimle bilmen gerekir. İlimle bilmen gerekir. İlimin olması gerekir bu konuda. Bu bir yani onu ayırmak için. Kimin selefi, kimin yalancı, kimin doğru olmadığı için. Sofiler de diyor bizler selefiyiz. Ee, ve Yahudiler de diyor ki biz de Allah'ın oğullarıyız. Haşa ve kella. Dayı, herkes Allah'ı seviyor. Herkes Allah'ı e, sevdiğini söylüyor. Ama Allah Allah'a gerçekten kim seviyor? O konuya bakmak lazım. Bu kişiler bildiğimiz kadarıyla e, yani e, şimdi bir tane cemaat geldi. O cemaat ne yapıyor? Alimlere alttan sövüp kendi kollarını koyuyorlar o zannediyorlar ki bu selefilik. Ve zannediyorlar ki bu selefilik. Bunların kurallarına baktığımız zaman mesela kırpıtıyorlar. Yani kesiyorlar. Şeyh'ten teminleniyor Ebni Kayyım'a sözünü. Bunlara baktığımız zaman ne yapıyorlar? sedefi menahişlerinin kurallarına aykırı geliyorlar. Hakimlere konuşmak. Hakimlere Amerikacı demek. İnsanlara onların üzerine kışkışmak. İkinci olarak alimlerin üzerine ne alimlerin üzerinde dayıp söz söylemek. Dayıp onları alttan perdenin arkasından evet evet deyip ama perdenin arkasından onların meneşlerini almamak. Üçüncüsü bu ne yumuşaklık getirmek bu davette. Peygamber Efendimizin getirmediği bu yumuşaklık yapmak. Yeni metodlar, o yollar seçip o yollarla yürümek. Bu konuyu yani serifi meneşini genişletmek. Bizler arkadaşız bizler kardeşiz diye bunlar çişikiller ne selefi meneci ne e, peygamberendimiz meneci bunlar çöplük meneci. çöplük meneci. Allah korusun onlardan bizi. Bu gibi e, gençleri aldatmak oyun oynamak hepimiz ihvanız niye söylüyor, söylüyorlar. Bunlar aldırmak Bunlara niye bu gençlerin ilimleri yok e, Bunlar, tamamen tuzak kırıyor. Bu şekilde güzel ahlaklı, güzel e, sesli, güzel ilimler yapmak gibi e, yapıp e, perdelerinin altından çekip onları yaralamak, onları tuzaklarına düşürmek dahil. Yani e, Koseyit Kutup da evet yanlış olabilir ama doğru sözleri de var. e Şeytan da doğru sözleri var, Vız, sözleri var, ama yanlışlar da var diyoruz e, o zamana ona göre. E, yani e, eşyalar yani yeni yeni kaydılar yeni yeni kurallar çıkartıyorlar hiç cüphesiz ki arkadaşım e, unutmak ki peygamber efendimiz haber verdi ne bu ümmet 73 fırkaya ayrılacak değil mi bu ümmet 73 fırkaya ayrılacak Ve bu 73 fırkanın hangisi kurulacak biri kurtulacak yani bize ne haber verdi e, insan ümmet Žiť šúpesiz, fyrka fyrka, grup grup olacak, ne haber verdi? Dedi ki, bir grup kurtulacak. Kim o grup? Peygamber efendimizin ve sahabelerin olduğu akidede. O, herkes onu iddia ediyor. O, gerçekten de, o, öyle değil. Gerçekten de, o, öyle değil. Bunu unutma. Ve ikinci da peygamber efendimiz ne haber verdi? bedel İslam islam garibe, vese jeho kema beda garibe, fato Yani dedi ki, islam garip olarak başladı ve garip olarak bitecek. Ve ne mutlu olsun gugurabalara, gariplara. Unutma, diyor ki bu Bekir ibn Ayyash senefi salihten el-sünnetu fil-islam az İslam minel-islamu fidesail adiyan. Yani sünnet sünnete tutulan, gerçek Er sünnet ve cemaati olan kişi e, ne kadar da az İslam'ın içerisinde olacak. E, ne kadar da az İslam'ın içerisinde. İslam diğer dinleri gibi. Azsa e, o da, ehl-i sünnet de bu İslam Müslümanların açısı, e, ortasında ne kadar da az olacak. Yani gurbetçi, gurbetçiler az olacaklar. Bunu unutma hiçbir şekilde. Tabii. Ve diyoruz ki ve iftirak yani e, ayrılmalar hiç şüphesiz ki ayrılmak o hiç şüphesiz ki bizim ehli, ehli sünnet ve bizim ehli ehvaden bu bi, nedendir yani diyoruz ki bu bizim ehli olarak biz ehli sünnetten ve cemaatten ayrılmamız nedir e, bizim e, dinimizdir onlar ne kadar da hevalarna uyarsa ne kadar da bilmezsen tam bilmezš nasıl hevalarna uyacaksa Tayyip Ciğ adam sana ne gösteriyor. Ne gösteriyor? Eee makyajlı yüzlerini gösteriyor. Tayyip Kâlallah kadere şükür. Kâre sahabe maşallah. Bal çıkıyor ağzından. Allahu Akbar, Tayyip bal çıkıyor. Ama ne? onun altında sum. Barbahari diyor ki ben barbarıyım bunlar diyor. Ne yapıyorlar? He kafalarını kuma gibi gömüp e, Tayyip e, ne yapıyorlar? Yakalanan akrep gibi yakınlanan kişileri sokuyorlar yakınlanan kişileri sokuyorlar. Yani yakınlaştığın zaman hem öncelik sokup seni uyuşturup seni o tozağına atıyor. Bunun için ilimli olman gerekir. Bunun için ilimli olman gerekir ve ilim öğrenmen gerekir. E, yani diyor ki mesela Taip, dördüncü olarak diyoruz ki bak şimdi Ibn Taymiye, Şeyh Albani, Şeyh Nejdmiye, Şeyh Abdullah ez-Şeyh, Şeyh Favzena, e, nereden kimden uyardı? Orayı fiden. E, kimden uyardı? Muhammed bin Hassandan. Kimden uyardı? Yakub Hasan Medri eş. Şunlar bunlardan. Tayyib ve Zeyd el-Medheri, Bunlar yani kim? Hasetçi olarak, olarak, e, olarak konuşurlar insanlara veya hatta gıybetçi olarak konuşurlar. O ya hutta olarak Yani Allah için konuştular değil mi? Ya bunlara dikkat etmen gerekir. Yani bunlar hevalarından mı getirdi? O zaman bizler konuştuğumuz zaman ne? İhlaslı. Alimler konuştuğu zaman ihlaslı. Ve ne? Ee, Allah için konuşuyorlar. Bunları iyi bilmen gerekir. Yani bunlar kıymetçi ve nevimetçi değillerdir. Bunlar ne yapıyorlar? Allah'ın dinlerini açıklıyorlar. Bu şekilde iyi bilmen gerekir. Bu da dördüncü olarak. Tabii beşinci olarak da unutmak arkadaşım. Ennel ve ibrah yani mizan ve terazi ne de, 5. olarak insanın hakka uymasında e, yok o şu kadar ilim öğretiyormuş yok onun şu kadar eee varmış tabileri varmış yok da o şöyleymiş böyleymiş o bizi hiç ilgilemiyor neden? peygamber geliyor kıyamet gününde ve ne? hiç kimse ona takip etmemiş hiç kimse ona uymamış yani ne? o peygamber bak yani o peygamber davet yapıyor ama kimse onun davetini kabul etmiyor buna kadar az olduğunu gösteriyor değil mi yani şu o kişinin çok teorileri var şu kişi çok ders öretüyor bize hiç Şüphesiz ki bu bizi ırgılamıyormi maddikten eniyet de Cel Yahudi Asban sab Elfen araykim bayağı ise yani 70 bin mi Ee, Tayyip yetmiş bin Yahudi deccale uy uyuyorlar. Yani onlar alimler. Alim Yahudileri. Deccale uyuyor Ama o deccale takip ediyor Gördün mü? Takip ediliyor. Onun için bu konuda yok şunun ilmi varmış, yok şu selefilik iddia ediyordunmuş. Selefilik iddiale değil. Selefilik ameller. Selefilik seyit kutubu övmemekle. Seyit kutub kim konuştu? İbn-i Öteymi'nin Kim konuştu? Eee bir Kim konuştu? Bizim şeyhimiz. Kim konuştu? Şeyh Mukbir yani. Kim konuştu? E, ama bunlar ha, ola bilir, a olabilir. Eee affedilebilir. Yok şöyle. Yok beyle arkadaşım. Arkadaşım kafana iyi almaya çalış. Dikkatli olmaya çalış. Dikkatli olmaya çalış. Beyb yani bizler konuş yani o alimler konuştuğu zaman Şeyh Rabi veya hutta şu bu. ne? E, subhanallah. Bizler onların sözlerine gidip onların sözlerinden istifade ediyoruz. Bizler demiyoruz. Yok benim kitap ve sünnetten gördüğüm kadarıyla e, sen kimsin ki aslan? Kitapta gördüğüm kadarıyla anne Melik kralı şuymuş. E, Melik kralı buymuş. Sen kimsin? Sen kimsin? Ne ilmin var? Sen cahil birisin. Ne şusun. Alimler senin zıttına göre bir fetva yapıp Tayyip fetva yapıp ben anlarım ben anlamam. Ne biçim sözler bunlar? Ne biçim gurur bunlar? Yani ne zannediyorlar? Yani ne bu demek istiyorum. E bu dikkat buna dikkatli olman gerekir. Bunlara dikkatli olman gerekir. Selefilik dilde değil, selefilik amelde dir. Selefilik o takip etmektedir. Alemlerin arkasında yürümektedir. Tayyip yürümektedir. Yani insanları etkilemek veyahut da insanlara vaaz verip insanları çekmek hiç şüphesiz ki bu selefilik, melefilik değildir. Nedir? E, selefilik insanlara iyi yolu öğretmek. Tam anlamıyla safi olarak bembeyaz Peygamber Efendimizin e, ne, e, ve sahabilerin akedilerine onları getirmek. Onları getirmektir. Bunu iyi bir şekilde anlaman lazım anlaman lazım. Anlaşıldığında istediğimi. Ve hiç şüphesiz ki yanlışlar uyarılır. O yanlışlar ısrar ve hava ya o zaman alimler o kişiyi bidatçi kılarlar. Bidatçi kılarlar. Şeyh Provozan'ın kitaplarına baktığımız zaman ne kadar küçük kişi bidatçılar yaptı. Şeyh Ode'nin kişiyi ne kadar kişi bidatçi yaptı. Ve İbn Bin Bez, ne kadar bizim şeyhimiz ne kadar tek kişileri eee bidatçi yaptı çünkü ümmetle ne? Eee ümmete beyan etmek için ümmeti açıklamak için o sapıtmasınlar diye bu adamlara uyumayınlar diye. Onun için bizler neye bakıyoruz? Adamların yani görüntüsüne, içlerine, kalplerine bakmıyoruz. Kalpleri Allahu alem. Kalpleri Allahu alem. Kalpler nedir? E, Ömer bin Hattab dediği kadarıyla vahiy kesildi ama şimdi bizler sizlerin işlerinizi gördüğümüz, gördüğümüz işlerinden dolayıyoruz. Kalplerinize bakmıyoruz. Kim ki bize iyi bir iş çıkartırsa, alimlerden o, a, takip ettiğini gösterirse onlara alıp, onları sevip onları ölüyoruz. Kim ki o, ne gösterirse, dayıb ne gösterirse yani o, bizim alimlerimize dağın yapıp e, selefi alimlerine dağın yapıp Şeyh Fozana olsun. Veyahut da e, şeyhimiz, bizim şeyhimiz muhbiriz olsun. Veyahut da dayıb şu bu olsun. ha e, Ne? E, ne yapsın? Dayıb'e dağın yapıp sonra ben sebefiyim desin. Ah, Subhan'a sen seleflikten uzaksın, uzaksın diyoruz. Bu konuda e, dikkatli olman lazım. Tebliğcılar ibni temin diyor, valibari diyor. Ama, bana söyle e, şunlar bunlar e, süruriler, kutbiciler e, Şehir Öteymi'nin diyor değil mi? dikkatli olman lazım ama kimin sözü kim gerçekten İbn-i Öteymi'nin akidesini arıyor? kim gerçekten onu takip ediyor? E, kim gerçekten onun sözlerini dinleyip e, yerine yapıyor? E, bu konuda bakmak lazım onun bir sözünü alıp da bir başka sözünü bırakmamak lazımdır diyoruz sen Ebu Hanife'yi Müştehid alimi, Seyyid Kutup'un e, tabakasuna mı kujujosun? Bu bir Ikincisi, ikincisi e, iş, e, böyle. Yani şeytanın da maşallah neyi var? Doğrusu var. O zaman şeytana arkadaş olalım, değil mi? Tabii, onun sözlerini alıp, onun sözlerini bırakalım. Yani onun iyi sözlerini alıp e, onun ne? E, kötü sözlerini e, ne, ne yapalım? E, yani almayalım, öyle mi? E, Allah z Celle ne? Yani kafirlerin kötü sözleri de var, iyi sözleri de var. Allah z Celle diyor ki Fela tequd ma'um. Oturma onlarla. Kud tecidu kavman yu'minu billahi ve liyumul ahir yuvaddúna men hâdderlah. E šú, šüphesiz ki se, o kafirlerin, ehl-i iyi sözleri de var, kötü sözleri de var. Yani bak, nasıl şüpheler getiriyorlar O zaman onlarda oturalım onların sözlerini alap. E, bu maniči selefi değil bu menaj değil. İmam Ahmed'e baktığımız, Ahmed baktığımız zaman böyle demiyor. İmam Ahmed'e baktığımız zaman böyle demiyor. Abdur Rahim baktığımız zaman senin gibi demiyor. Eee Sufyan Teor'e baktığın zaman senin gibi demiyor. Ve yani Şube baktığın zaman senin gibi demiyor. Binbaz'e baktığımız zaman senin gibi demiyor. Yani, Ama ne zaman olur? O kişi Ehli Sünnetin ve'l Cemaat'inin yudafi ediyorsa yani onun inancını kararlıyorsa sonra o onun için ölüyorsa onu müştehit kişiyse belki olabilir diyoruz anlaşıldı mı da istediğini. belki olabilir insan hatta yapabilir o en şündekten cemaatten say yani gerçekten alinin arkasında duruyorsun ama ha yürüyorsa ama yanlışları olsa, olmuşsa yapabilir bu bir ikincisi sen kimsin ki bana diyorsun ki benim görüşüme göre Yani sen iyi iyi, e, iyi doğrudan çıkartamıyorsun kardeşim. Sen nasıl bu hükümle hüküm ediyorsun? Anlamadım beni yani. Ben, benim gördüğüme göre sen benim, benim gördüğüm, senin gördüğüm diye bir şey yok ki. Bu ne birçok söz böyle? Yani benim gördüğüme göre benim kafama göre, benim cık. selefe göre, sünnete göre var mı yok mu? Bu şekilde sorman gerekir. Yanlış bu soru. Hocam bu söz selef alimlerine göre doğru mu değil mi? Anlaşıldı mı? Ama benim kafama göre, ben gördüğüme göre, sen ne yani? E, 50 senelik ilim mi talep ettim? Fahir? Yani sen e, bütün e, kütüp yazılan kitapları okudun mu? Anlaşıldı mı ne istediğimi? Ha, dikkatli ol. E bu konuyla e, ne? ne? duygusal olarak, iç duygusu olarak. maşallah bu meneči iyi. Yani ben bu meneči yürým. E, çünkü bu meneči daha uygun bir meneč. Yani güzel, e, ati, mutlu, herkes hata yapar. Tamam, herkes hata yapar. Biz, biz de biliyoruz bunu. Ama kim yapıyor o hatayı? Bu bir. Bakıyoruz. Kime bakıyoruz? Bu hatayı yapıyor. طيب sünnî midatçım o kararlı mı kararlı mı bu 2 o müştehit mi veya da müştehit değil mi Hevasından mı yapıyor yapmıyor mu 3'ü Üçü, 3'üncüsü ne o hata usul dininde mi veya da furu dininde mi yani asıl esas dinin esaslarında mı yoksa dinin furu he? yani sen e, bu kollara o şekilde zannet yani, yani böyle böyle gençleri aldatıyorlar sizleri böyle e, tuzaklara sokuyorlar Eyüp yani, adam geliyor diyor ki ben diyor hocam diyor Eyüp yani, selef diyor ki hocam diyor ben sana diyor bir tane diyor Kur'an okumak istiyorum diyor. Eyüp Sıhhtiyani de diyor ki "Aa sen maşallah Kur'an iyidir maşallah. E, oku bana. Hiç e, bu problem yok yani ha. Senin hatırında olsa bile ama sen Kur'an okuyorsun." diyor ki diyor yani e, bir kelime bile bana okuma diyor. Ve kulaklarını kapatıyor. Bir kelime diyor bana okuma diyor. Git diyor. Ben seni görmek bile istemiyorum diyor. Eee bunu ne yapacağız şimdi? Yani yanlış ama yani çok büyük bir alim. Yanlış ha? Yani bu yanlış yaptı değil mi? Dur bir dakika. Ee, ne? Ee, bazı selef diyor ki, diyor ben diyor, bazı selef diyor ki men waqqara sahibi bidateen fakat aana hadmü'l-islam. Kim ki bir de aczi olan kişiyi övürse ve onu büyülürse, uruklaşırlarsa hiç şüphesiz ki ne yapmıştır? İslam'a neyi? İslam'ı kırmıştır, yok etmiştir diyor. Şeyh Rabi'yi Şeyh Rabi evet birinci olarak gördü. Ne? Ondan kitaplarına yaydı ama ne yaptı sonra? Onu bir açı kırdı. Ve kitaplar yazdı ve ümmete nefe verdi. Ümmete e, fayda verdi. Bunlara gitmeyin. Bu bu yanlış, bu kötü adam diye. Tayyip kaldı mı dedi mi Şeyh e, Rabi'ye? Ha ben Ee, şimdi ben öğrencisiydim ee, bunlar yanlıştır yanlış yapmıştır ee, olabilir demedi dedi ki bidatçıdır kitapları kırması gerekirdir bu İslam'ı yok eden adamdır dedi anlaşıldı mı çünkü adam bilmiyor anlaşıldı mı Ama demedik ki bir ditten sonra ha, Sübhanallah bunun da yanlışı da var, doğru da var. o zaman Zemakşeri'den alalım Zemakşeri kitabından alalım İbni Arabi'den de alalım e, çünkü onun da yanlışı var bunun da yanlışı var o zaman Tilmiysani'den de alalım yani o zaman e, Nakşibani'den de alalım o zaman Abdülkadir Gicelani'den de alalım ne biçim sözler bunlar ha, lütfen bu sözleri e, teraziye koy demek istediğim zaman yani teraziye koy ne demek istiyorsan ve son olarak sana şunu diyorum Peygamber Efendimiz diyor ki El meru ala dini halilehi felyanzur ahadukum men yuqalile yani diyor ki Peygamber Efendimiz insan arkadaşının dini üzerine ve onun için baksın kimle arkadaşlık yapıyor O diyor ki Abdullah bin Mesud يعتبر الناس باخدانهم المسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر والحزب يتبع الحزبي طيب yani diyor ki sizler diyor insanları diyor arkadaşlarıyla diyor alışın alın diyor yani müslüman kişi müslüman kişiye tabi olur. Ve facir kişi facir kişiye yürür diyor. Ve diyor ki Abdullah bin Mes'ud inma yumâşirur racul vasâhi ve, ve yusâhibu men yuhibbu ve men huwa mithruh diyor ki yani ancak o kişi Seni, e, niçin yürüyorsun sen birisine yürüdüğün zaman? Çünkü onun akidesini sevdiğin için. Onu sevdiğin için. Neyse diyor ki yani sen kişi diyor o sevdiği kişilerde sevdiği kişilerde kıyamet günündedir diyor. Tayyip e, sevdiği kişilerde diyor kıyamet günde diyor. Onun için e, yani diyor ki Ebu Derda sen diyor o kişiden sorma diyor ama onun arkadaşlarından sor diyor. Sen ücret tanımak istiyorsan onun arkadaşlarından sor diyor. Anlaşıldı mı demek istediğini? Yani bu konuyu iyi bir şekilde anlaşılması gerekir. Ve Abu Hatim den geldiği kadarıyla kadim Musa ibni Ukbe el Suvari bakmin Bağdat'te. Ahmet ibn Hanbel istiyor. Yani Musa ibn Ukbe Suvari Bağdat'tan Bağdat'a Bağdata geldi. Kimi istiyor? Ahmed İbn Hanbel'i görmek istiyor. Ve dedi ki, "Ahmed İbn Hanbel zikredildi." O dedi ki, "Ahmed İbn Hanbel dediği bakın. Kimin evine indi? O kimle konuşuyor? O kimle oturuyor?" Anlaşıldı mı mesleği? Soruyor. "Ahmed İbn demi ya maşallah. Yani belki o iyidir, belki güzeldir. Belki kardeşim bunlara bırak. Anlaşıldı Ve biz hiçbir şekilde kendimize emin olmuyoruz fitneler geliyor gidiyor fitneler. Adnan Oror or fitnesi geldi Elhamdülillah Allah yardım etti ee, yani Ebul Hasan fitneti geldi Allah yardım etti Elhamdülillah Aydıl Karni e, ve sefer Havali fitnelere gelip Elhamdülillah atladık engelleri Allah'ın izniyle o alimlerin arkasında yürümekte Ben o alimlere, bizim şeyhimize, mokbile, ve şeyh Rabi'ye, ve şeyh Elbani'ye bu konuda çok minnet edip onlara çok dua ediyorum. Onlara çok dua ediyorum. Çünkü onlar bize meneheci öğrettiler. Onlar bize gerçek olarak hizbilerin yüzlerini tškartmaya öğrettiler. Allah onlardan razı olsun. Ancak bizler onların kılı bile olamıyoruz. Ne yazık ki ne alimiz ne de şeyhiz eee sefirs zavallıyız kötüyüz eee e, günahkarız Allah bizleri affetsin e, Allah bu konuşmaları bu minzari hasretimizde kıyamet gününde vermeye versin amin ya rab ve ve billahi taufiq.